Ançla aklın ayrı tutulması diye bir şey var. Spinoza'nın layıklığı dolayısıyla felsefi bir layıklık. Politik tercihi de açıkçası demokratik olan bir toplum. Yani kolektif yönetim olarak bir toplum. Ama bunu öyle şey diye düşünmeyin. Demokrasi ona göre bütün monarşik falan filan biçimlerin arasında en güçlü rejim en güçlü rejim dediğimizde biz tırsarız. Yani şey otoriter falan filan tıkır tıkır makine gibi işleyen falan bir e, toplum diye düşünürüz ama Spinoza öyle düşünmüyor. Spinoza'da e, iktidar ile güç arasında yaptığı bir ayrım var. Azıcık bir birincisi e, iktidar işin aslında bizi güçlerimizden ayrı düşüren yani bizim gücümüzü azaltan bir mekanizmadır, bir düzenektir. Buna protestas diyor. Yani bir <gülüyor> hükümranlık gücü söz gelimi ya da bir toplumsal sözleşmeyle o devirde sayılıyordu böyle şeyler Hobbes, Locke falan filan tarafından şeye devredilen, bir egemene devredilen yapıp etme gücü bizim elimizden kaçar. Yani toplumun elinden kaçıp gider. Ve eğer bir devlete, bir şeye, bir aygıta diyelim, bir hükümranlık aygıtına, bunu kullanma yetkisi verir. İkincisi, bunu kullanabilme yetkisinin ona verilmiş olması, bunu onun da kullanabileceği anlamına gelmez. Çünkü, gerçek anlamda yapıp etme güçlerimizle, faaliyet güçlerimizle ve kendi özgürlüğümüzü üretebilme, yaratabilme, Güçlerimizle alakası yoktur açıkçası. O potestas dediğimiz şeyin tümüyle varsayımsaldır. Ve her zaman Spinoza'nın vurgusu o çerçevede. Gücün ister Tanrı'dan kaynaklandığı varsayılsın iktidar. Söz bir biliyorsunuz teokratik sistemlerde ya Tanrı'dan ya doğadan ya bir aileden bir secereden, bir kraliyet seceresinden falan kaynaklandığı hep e, e, söylenir iktidarın ve bununla e, meşru ulaştırılır. Spinoza için bu meşru bir şey değil. yani Çünkü gerçek anlamda yapıp etme gücüne tekabül etmiyor. Şimdi gerçek anlamda yapıp etme gücü, faaliyet gösterme gücü ise şöyle bir şey e, Spinoza açısından. E, her varlık kendi varlığını sürdürme konusunda bir çabaya sahip onun temel arzusudur. Her varlığın temel arzulamak durumunda olduğu şeydir. Dolayısıyla bu çabayı destekleyen her şeyle karşılaşmak bir özgürleşme halidir. Bu çabayı desteklemeyen, köstekleyen ya da bu çabayı e, e, insan düzleminde, işte bedensel, tinsel özellikleri, insanın gelişimi e, düzleminde e, önleyen e, güce ise potestas diyor. O zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Spinoza için e, bu çabayı destekleyen ve bu çabayı daha yetkin olarak insanların, uygulayabilmesine, gerçekleştirebilmesine yarayan bir tür arzu biçimine ise potentia agendi, yani eyleme geçme gücü potansiyeli diyor. Galiba işin sırrı o. Güçten anladığı, yani kutretten, insan kutretinden anladığı şey böyle bir şey. Bu potentia agendi, yani yapıp etme kutretinin insan elinden kaçmasına ise potestas diyor. Yani devlet diyor. Dolayısıyla demokrasi bu pop potensiyanın, bu yapıp etmek kutretinin engellenmesi demek. Yani açık mı söylediğim? Layıklık konusuna geliyorsan doğallıkla layıktır. Çünkü her türlü dinsel rejim, yani dine dayalı politik yönetim, ...tarzları aslında politik falan değildir. Çoğu zaman hayali bir... ...iktidara... ...işte tanrıya bağlanan... ...ya da bir... E, ...mitolojik anlatıya bağlanan... E, ...bir tür otoriteye... ...Latincesi olan ...bir tür otoriteye başvurularak... ...düzenlenmiş olduğu için... ...başlı başına ideolojiktir yani bugünkü... ...deyimle söylersek. Ama... <gülüyor> Spinoza'nın söz gelimi demokrasiyi de bir tür e, devletin sekülerizmi olarak e, düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü e, kalabalıklar ona göre gerçekten pek akla uygun yaşayan varlıklar değildi. Hiçbir zaman da olmazlar. Yani kalabalık haliyle. İnsanlar her zaman savruluşlar, duygusal savruluşlar halindedir. Yani sürdürürler bir anlamda ve çoğu zaman patlayışlar şeye yol açabiliyor. Spinoza'nın çok nefret ettiği aslında pek de devrim sayılmayacak bir vülgar atılıma. Yani devletlerin tarihinde tehlikeli bir hale yol açabiliyor Bilmiyorum açık mı yani laiklik konusunda. Felsefi bir laiklikten e, bahsettim. Felsefi laiklik e, bu e, yapıp etme güçlerinin arasında insanın düşünme gücü de var. Elbette bu. Yani devletlerin tarihinde tehlikeli bir e, hale yol açabiliyor. Bilmiyorum açık mı yani laiklik konusunda. Felsefi bir laiklikten e, bahsettim. Felsefi laiklik e, bu yapıp etme güçlerinin arasında insan düşünme gücü de var. Elbette. Bu düşünme gücünü engelleyen herhangi bir şey potestasa girer. Yani iktidar dediğimiz şeye girer. E, bu iktidar dediğimiz şey düşünceler üzerinde mutlak bir sulta oluşturamaz Spinoza'ya göre. Yani Spinoza'nın ya dayanarak mesela bir totaliterlik kuramı geliştiremezsiniz. Hanaren'lerde, Leo Strauss'larda falan olduğu gibi ya da Orwell'ci bir şeyde olduğu gibi. Çünkü <gülüyor> Spinoza şunu söylemek istiyor gibidir. Bir bireylik hiçbir zaman tümüyle yok edilemez. Yani hiçbir zaman aslında hayali olan, imajinatif olan bir süreç dışında bir yetke başkasına devredilemez. Bir hak başkasına e, devredilemez. Bir hakkın başkasına devredilmesi ya da birisine bir hakkın e, bahşedilmesi onun bu hakkı kullanabileceği anlamına gelmez zaten. Araçlarından yoksun bırakılabilirsin pekala bir hakla. Mücehlez kılınıp politik olarak, hayali olarak, ideolojik. Olarak ama bunu gerçekten yapıp etme kutretine bir destek sağlamak için kullanabileceğin hiçbir zaman garantisi yoktur. Dolayısıyla işte insan hakları falan türünden bir sohbet Spinoza'ya yabancı gelirdi. Yani zayıf bir düşünce gibi gelirdi. Daha klasik. ...dönemlerde... ...hukuk bir sözleşme değildi... Yani işte ...açıkçası... ...bir tür negosyasyondu... Yani ...bir tür pazarlık mantığına... ...dayanırdı... ...bu yüzden... ...kısasa kısasın işlediği... ...kurallar... ...konulurdu... ...hep yani iyi olan kurallar oydu... ...kısasa kısas nedir biliyorsunuz... ...mağdurun başına gelen... ...zararın doğrudan doğruya... ...tazmin edilmesi... Bu mağdur tarafından gerçekleştirilebilir. O kadar mağdur kalmamışsa yani ya da <gülüyor> e, fena, halde mağdursa. fena halde mağdursa yapacak bir şey yoktur. Başka bir otorite bunu yapacaktır. Bu da devlettir. Tabii. Ya da kraldır. Ya da e, mahkemedir. Her neyse. Günümüzde galiba <gülüyor> bu hukuk düşüncesini hukuki modeli en fazla deşen, e, oldukça sert bir şekilde deşen düşünür Foucault oldu. Yani Foucault oldu. E, tabii o öncelikle e, hukukun iktidar modeli. E, daha doğrusu iktidarın hukuk modeli. İkisi bunların slightly yani e, çok hafiften farklı e, şeylerdir. E, bu ikisine yönelik bir eleştirisi e, var. E, Foucault iktidarı gücü ve iktidarı e, hukuki modelden bir anlamda kurtarmayı öneriyor eleştirisinde ve şeyinde e, filan öneriyor bu ne demek. E, şimdi bir baktığınızda e, hukuki model şöyle işler genellikle e, iktidar birisinin sanki mülkiyeti ya da özelliğidir. Kralın özelliği iktidardır, söz gelimi. İktidar ona aittir, bir mal gibi. Ya da özelliğidir, bir karizmasıdır, bir başka bir şeyidir. Hukuki model sanki bunu bir mülkiyet tarzında sunmayı önerir. Ya da öyle kullanır. Sanki Spinoza'nın o zamanlar... yani. Bu modern iktidar yapıları gelişirken hukuksal çatısıyla falanıyla filanıyla birlikte bütün bu sözleşme kuramlarıyla falanla filanla birlikte işlemeye başladığı dönemde çok erken bu FUKO'nun şimdi yaptığı uyarıyı yapmış gibi görünüyor. ikinci bir problem iktidarın böyle bir aidiyet biçiminde kavram masının bir uzantısı olarak iktidarın belirli bir yerde lokalize olduğu ve oradan yayıldığı düşüncesi devlette kralda mecliste dolayısıyla işte güçler ayrımından filandan filandan bahseden bir Montesquieu çıkıyor karşımıza Spinoza'dan bir süre bu sonra bu da fuku açısından pek tutulabilir bir iktidar tanım değildi son olarak da iktidarın dayanaklarının unutulduğu bir boyuttan bahsediyor sanki iktidar temas ettiği yerde yarattığı asimetrik ilişkiler olmasını karşın üzerinde icra edildiği e, varlığı eksi bir güce indiriyormuş gibi davranıyoruz. Hukuki model bunu. E, Tasarlamaya elverişli bir e, model. Halbuki iki boyutunu gözden kaçırıyoruz böylece. E, i̇ktidar dediğimiz şeyin ya da güç kullanımı diyebileceğimiz şeyin. Birincisi dayanaklarını. Yani e, yani <gülüyor> Ben kendi üzerimde icra edilen bir iktidarın dayanağı da olabilir. Onu kabul edişimle, onu kabul ediş e, biçimimle, bir köşe başı muhbiri olabilirim falan filan. Bütün e, hukuki suç aygıtı e, ceza aygıtı ya da jurisprudence dediğimiz e, hukukun esas işleyişi e, dediğimiz şey tümüyle bu dayanaklar aracılığıyla işliyor dikkat ediyorsanız, toplumun içerisindeki suçluluk, şey falan e, mekanizmalarını dayatırken. Üçüncüsü, iktidarın çok farklı e, biçimlerde de e, olsa e, bütün kurumlara içkin ve her türlü insan ilişkilerinin bir dışa vurumu olduğunu da e, görmek zorundayız. Yani Foucault'un en büyük e, uyarısı öyle bir şey. Ailedeki, şeydeki Köşe başındaki. Dolayısıyla Foucault iktidardan bir e, teknoloji olarak bahsetmeye girişir. Şey olarak değil. E, politik bir konum, e, politik bir konum alış, bir pozisyon, bir mülkiyet e, olarak bahsetmeyi bırakır. E, şöyle bir boyutunu da düşünün. Özellikle Marksizm'in ortodoks yorum bu iktidarı yerine bir tespit etme şeyinden iktisadi alanın bir üst yapısı olarak tespit etme stratejisinden vazgeçmediği ölçüde başarısız oldu. Mesela devletin hukuki formu korunacak mıydı türünden bir tartışma hemen başladı devrimin. Ardından bu hmm. Sadece hukuki formu değil aynı zamanda bu şiddet aygıtı korunacak mıydı? Devletin, e, Çarlık Devleti'nin devralından Çarlık Devleti'nin e, hukuki ata şöyle bir hataydı. E, tabii hukuki modelin işlettiği hata e, mekanizmayı devralıyorsunuz, mekanizma sizin oluyor. Yine yani e, sanki el değiştiriyor. Böyle bir şey yok tabii. Çünkü iktidarın çok çoğul başka Türden işleyen yığınla mekanizması daha var. Bunlar topyekün unutulduğu zaman iktidarı belirli bir şeyde lokalize edip bütün gücünüzü ona yönlendirdiğinizde çuvallama kaçınılmaz oluyor. Tartışma bir süre sonra bu tamam bu devleti tutalım ama ne kadar tutalıma döndü. Sonra eriyip gider merak etmeyin dendi eriyip gitmedi. Bugün yerini mafya almış bulunuyor aygıtla bizim ilişkimiz gerçek ilişkimiz nedir? birincisi hukukun kendisiyle bir doğrudan ilişkimiz yok çünkü çok farklı bir soyutlama düzeyinde yer alıyor ama biz tümüyle bu sosyal alanda yaşamımızı e, sürdürürken bir tür jurisprudence ile karşılaşıyoruz bu, bu kesin yani bir yasaklamayla, bir bilmem neyle, mesela sigara içme yasağıyla karşılaşabiliyorsun bir yerde. Bu somut bir durumdur, bu iktidar konumudur. Hukuki bir konum değildir buradaki yasak artık. Çünkü somut insan ilişkileri düzleyin, düzleminde terennüm edilmiş bir durumdur. Ama bütün bunların zaman ve mekan içerisinde hep tartışmaya açık olduklarını, yani bir tür negosiyasyona, başka alanlara da gönderme yapan, arkasında başka türden politik ve sosyal mücadelelerin ve ilişkilerin yattığı daha somut bir ilişkiler kategorisinde yer aldığını. Dolayısıyla insanın doğrudan doğruya birey olarak iktidarla ilişkisini şöyle düşünmemiz lazım. Spiroza'nın ünlü bir sözü var şeyde Traktatus'unda. Doğa diyor... Uluslar, şeyler, milletler, kabileler yaratmaz. Yalnızca bireyler yaratır. Bu ne demektir? Biliyorsunuz bütün milliyetçiliğin ideolojisi şu fikre dayanıyor. Biz doğadan öyleyiz. Doğamız Türk mesela. Doğamız Alman, Ari ırkız. Doğa Müslümanlar üretmez. Söz kelime. Sonradan Müslüman olacak... Müslüman yapılacak bireyler üretir dolayısıyla doğal hak hukuken verilmiş bir şey değildir doğal hak gerçekten başımıza gelen bu negosiyasyonlar içerisinde ortaya çıkan ve eğer bir bireysek kendimizin de üretmek zorunda kaldığımız süreçler gibidir direnç süreçleri gibidir Önemli e, şeyler var o da bizim devleti hep sonradan şey olarak ortaya çıkan. Yani biz devletsiz toplum dediğimizde, ilkel dediğimiz toplumlara sanki onlarda bir eksiklik varmış muamelesiyle söylüyoruz. Yani devlet aygıtı eksiktir onlarda. Evet. Devlet aygıtını onaylasak da onaylamasak da sanki bu devletsizlik ya da hukuksuzluk, hukukun henüz olmadığı. ...ya da mesela artı değerin... ...artık üretimin... ...henüz gerçekleşmediği... E, ...türünde bir şema kurarız. E, bu şemanın... E, ...yanlış olduğunu... E, ...iddia ediyordu... ...ve... E, ...söylediği de şöyle... E, ...bir şey... ...bu toplumlar çok aktif bir biçimde... E, ...yani çok politik... ...bir biçimde... E, İktidarın kristalizasyonunu ya da artığın, artık kristalizasyonunu engellemeye çalışan e, toplumsal yapılar icat etmişler. Başka bir deyişle e, devlet bir öngörü ufku olarak var burada ve aman devletten kaçınalım, devletin oluşumundan kaçınalım türünden bir tavır var. Yani toplumun herhangi bir noktasında iktidarın lokalize olmaya çalışması. E, Başlamasına karşı çok ciddi mekanizmalar, bölünme mekanizmaları, ilkel savaş denilen mekanizmalar ki büyük boyutu ritüeldir bu İlker savaşın. Son olarak da şeye mesela bir savaş sırasında bir lider edinip kendisine ona boyun eğen ama savaş bittikten sonra onu tutmayan bir rejim. Jeronimo'nun başına gelen hikayeyi anlatır işte o vahşi savaşçının mutsuzluğu öyküsünde. Jeronimo bir savaş lideri seçilmiştir çünkü yetenekleri vardır. Yani bir tür yapıp etme kudreti vardır o konuda ve peşine düşülür. Meksikalılarla savaşırlar, Amerikalılarla savaşırlar falan filan. Ama ardından Jeronimo bunu sürdürmek ister. Savaştan başka hiçbir şey bilmez. Çünkü o zaman dur derler, bırakırlar peşini. Bırakırlar, Jeronimo maceracı hayatına devam eder. Ta ki üç arkadaşıyla Meksika polisince vuruluncaya kadar, öldürülüncaya kadar. Biraz acımasız görünebilir ama sanki böyle bir mekanizma çok aktif olarak iktidarın belirli bir yerde kristalleşmesini engellemeye yönelik e, politik bir çabanın bulunabileceğini gösteriyor. Tersi daha yaygın değil. O işte. Birincisi, önce işte insanlar göçebeydiler, ondan sonra e, yerleşikleştiler türünden bir mefhum da e, yanlış. Mesela bütün Orta Asya tarihi boyunca e, bir e, denge durumu var iki şey arasında. E, Göçebelikle şey arasında, yerleşiklik arasında yerleşik toplulukların göçebeleştikleri de oluyor. Onu da unutmamak e, lazım. Yani duruma bağlı olarak ikisi arasında bir strateji tayin e, ediyor bu toplumlar. Bu sürekli göçebede kalabiliyorlar, sürekli göçebede yani. kalabiliyorlar ama çok, yani. bu çok farklı bir ekonomi tarzını gerektiriyor tabi. Evet. O günümüzde çok az kalmış bir şey yani e, sürekli göçebelik e, dediğimiz durum. Ama e, göçebeliğin bile bu devlet ufkuyla sanki bir alakası var gibi e, göçebe imparatorluklarıdan bahsedebiliyorum. Dönmemek zorunda. Yani bir tür yerleşik yaşam bir devlete ihtiyacı var bunun. Kendisi için değil ama savaş, savaş makinesinin işler değil. Şimdi. Evet Döloz'un değişiğiyle savaş makinesi e, diyebileceğimiz bir şey. E, bu savaş makinası sözcüğü Gryaznaf'ındır. E, Sovyet tarihçi. E, Orta Asya tarihçisi. E, i̇şte şey üzerine Çingiz e, imparatorluğunu bir tür konfederasyonlar olarak nitelendirir. Yani sürekli hareket e, Halinde olan ve kadın erkek bir bütün iş bölümünü askıya alan e, atılımlarla e, işleyen. Yani o boyutta e, şunu unutmamak lazım ki e, mutlak bir yerleşiklik olmadığı gibi tarihte mutlak bir göçebelik de yok. Söz gelimi en yerleşik toplumlarda devletli e, toplumlarda memurların göçebe olduklarını düşünün. Yani memurlar göçebedirler yani ne tür bir yerleşikliktir hangi ekonomiye ee, oturur ki memurluk dediğiniz ee, şey Prusya devlet cihazının içerisinde düşünün Napolyonik devlet cihazının e, içinde düşünün yani devletin göçebeleridir bunlar devlet memurları şeyler birincisi e, burası paleolitik bir devlet e, ama bu devlet şey paleolitik olmakla bir merkez devlet değil. Yani e, hikaye şeyle başlıyor. 1960'ların ellerin sonunda özellikle Neolitik e, hacılar falan filan gibi kazıları yürüten bir İngiliz e, arkeolog var. Melart e, diye e, bir önceki etapı yani neolitiye geçiş etap, etapını e, ...keşfetmeye çalışıyor. işte çeşitli alternatifler var. İşte Çumra'daki... ...o yere çatal hüyü... ...kazmaya girişiyor. Elbette ki hacılar... ...küçük bir köy... ...neolitik bir köy. Oradan beklediği... ...göründüğü... ...kadarıyla şey olduğu için... ...daha da küçük bir oluşum... ...beklediği için... Çünkü daha önceki bir e, safayı e, araştıracak, e, bütün kazısını yanlış yapıyor. Yani dağı yanlış kesiyor, hüyük yanlış kesiyor e, falan filan. E, kendisini bir şeyin içerisinde buluyor. Yani bir zamanlar 13-15 bin kişi arasında şeyin insanın yaşadığı bir e, yerde buluyor Mirahtan önce 7500. Mi hı hı. Böyle bir şeyin ortasında e, buluyor. Şimdi yeniden kazılara başladılar yani daha akıllıca bir, bir şey. Çok zor. Kentsel şebeke içerisinde bir yer olduğu e, fikri var. Yani sürekli olarak birbirleriyle alışveriş içinde e, olan e, ve bu alışverişinde bir tür güvenliği olmalı yani. Ama herhangi bir merkezi devlet aygıtına tekrarslamayacak bir şebekeden e, bahsediyoruz. Çünkü Jericho'yla bile, Filistin'le bile e, işte obsidiyan ve e, çakıl şey çakmak taşı değişimleri, mübadeleleri e, olduğu biliniyor ya da Romanya'daki bazı toplumlarda. Obsidiyan çok e, işe yarıyor. Kesme, ok ve mızrak başlığı. Obsidiyen volkanik bir taş. Şeyde, çok yakında o RGS dağı falan filan var. Çok yakın değil de oraya kadar kolonileri uzanıyor şey, çatal yüklülerin. Obsidiyeni kullanıyorlar. Ve yani mübadele de ediyorlar. Çakmak taşı ise küçük, iğne falan gibi şeyler için. Keski olarak değil de. Çok küçük şeyler. ...üretmek için kullanılıyor. Dolayısıyla Neolitik bir toplumun buna ihtiyacı var. Üçüncüsü Neolitik dediğimiz şey... ...tarım. Tarımdır. Yani. Ve Çatalhöyük bu tarıma... ...geçişi ha. sağlıyor. Bin yıllık bir... ...timespan. Zaman ha. süreci. Ha. içerisinde ...7500'de... Ha. ...6500 hatta 5000... ...yıllarına kadar... ...Mirattan önce... Ha başlangıçta bunun şimdi tarımın başlayabilmesi için bir tür hibridasyon gerekli. Yani tohumları tutup eşeylemeniz gerekli. Böyle bir durum zorun. Yoksa tarım yoktur. Yani herhangi bir yere tohum ek, ekip onun ürününü devşirmek değildir tarım. Tarım bir türü alıp bezelye gibi bir türü alıp Onunla birlikte iç içe yaşamaktır, uzun bir ee, süre eşeylemektir, ee, uzun vadeli tabii ancak kolektif zihnin hakim e, olabildiği bir tür bilgi biçimi e, oluşturabilmektir bunlar hakkında, bu türler e, hakkında. çatalı ı Ülkün, e, gösterdiği süreç böyle bir e, süreç, bir tür tarım bilgisinin e, oluşması. Ee, bir tür e, tasarımın oluşması yani tarıma ilişkin. Buna yönelik bir teknoloji geliştirilmiş e, olması. Yani tarla sürme teknikleri falanlar, e, filanlar. Hayvancılık için de e, aynı şey. Evcil hayvanların tespit edilmesi çok zordur. Yani leopar derileri giydiklerini biliyoruz. Ritüel amaçlı. E, herhalde... E, Büyük ihtimal leoparları evcilleştirmeye çalışıp bol bol yani kafa kol kaptırmışlardır süreç içerisinde. Hı? Bu Getirin. ilk ihtimal muson çünkü. Pirinç. Pirinç bir yabani ot. Her zaman olduğu gibi çatalı yüklüler için işte altı çenekli şey dedikleri arpa dedikleri şey neyse Çinler içinde pirinç dedikleri şey öyle bir şey ama pirinç unutmayalım soğanlıdır soğanlı bir bitkidir başka bir deyişle pirinci şöyle ekip tarlayı sürdükten sonra ekip ondan sonra orakla dalıp biçemezsiniz böyle bir şey yoktur şunu yapmalısınız dizinize kadar suya girip ya da belinize kadar işte su dolu bir yerde. Altta da karides yetiştirirler zaten. Tatlı su karidesi yetiştirirler. Entansif tarım dediğimiz şey Çin'de genelde hasat şu, şu demektir. Girersiniz teker teker şeyleri alırsınız. Toplarsınız yani. Bir pirinç başağının üzerindeki Taneleri, ondan sonra biçersiniz. çünkü ıslaktır. Yani o mevsimde hasat mevsiminde e, tarla şeydir, doludur, su doludur. Son yağmurları nedeniyle zaten o, o mevsimde sulanması gerekir. Ondan sonra teker teker soğanları alırsınız bir köşeye e, çekersiniz. Ertesi yıl yeniden ekim mevsiminde ekmek e, üzere. Yani bir tür saplayarak e, şey bahçeciliktir yani. Onları da götürüyorsun. Işte. İyi, avuç avuç götürüyorsun. Yok ama şöyle bir şey var. Çinlilerin felsefi, tıbbi falan filan güzergahlarının çok farklı olduğunu görüyoruz. Birincisi şöyle bir şeyi düşünün. Yani şöyle bir tezat halini düşünün. Akdeniz çevresinde genellikle kuru tarım dediğimiz bir şey oluştu. Buğdaya falan filana dayanan. Bahçecilik bunun dışında yan bir şey olarak, uğraşı olarak zaman içerisinde gerçekleşti. Ama esas olarak tarım kuru tarıma dayanıyordu. Yani gökyüzü sulayacaktı. Şey değil, siz değil. Bu kuru tarım şudur işin aslında. Topyekün ekersiniz, topyekün biçersiniz. Akdeniz çevresinde, hayvancılıkta, dolayısıyla yine benzer biçimde yapılır. Çobanlık dediğimiz şey. Şimdi Çinlilerin muson iklimi nedeniyle geliştirdikleri sistem çok farklı olmak durumunda. Doğaya karşı Düşüncelerinin de çok farklı olması gerekiyor. Çünkü doğa alıp götürüyor sürekli. Ee, doğadan çok ince bir çizgi bulacaksınız ki, bir boşluk, dirensiz bir yer e, bulacaksınız ki hayata girebilirsiniz. Yani tarım, bir tarım tekrar yaratmak falan filan çok zor. Ee, Çinliler e, için. Ee, mesela gel diye birisinin, işte Çin, oryantal despotizm dediği mekanizma Marksın işte Asya tipi üretim tarzı dediği mekanizma buna dayanıyor çok pahalı yapatlayan bir şey bu su baskınlarını falan filan engellemek dolayısıyla bir tür devletin yatırımına mandarin devletinin yatırımına ihtiyaç duyulmuş bir tür public worker ihtiyaç duyulmuş ki bu modeli bile sürdürdü eninde sonunda hidrolik toplumlar diyor. Büyük bunu suyla ilişkili toplumlar. Ve bu yapılmadığında işte Bangladeş gibi yoksul ülkelerdeki, Tayland gibi daha yoksul ülkelerdeki sel baskınlarını biliyorsunuz zaten muson iklimi çevresinde. Şimdi çobanlık kurumunu arıyorsunuz şeyde. İçinde var. Kas çobanlığı falan var köylerde. Ama e, hayvanlar genelde köyün çevresinde dağılmış haldeler. Şey, köylerinde ya da genel olarak doğu, uzak doğu köylerinde. Ve manda sürüleri falan var. Ama manda sürüsü bir çoban gereksinmiyor işin aslında. E, batıda e, çobanlık şu demekken yani e, sürekli olarak gütmek ve bir tür sürveyans iken sürekli sürünün başında bulunmak zorundasın. Sürekli beslemek zorundasın. Çayıra götürmek zorundasın. Getirmek zorundasın. ağlatıkmak tıkmak zorundasın. Çobanlık böyle bir şeydir. Yine kitle halinde alıp götürüp kitle halinde gelip getirmeye dayanır. Şeyde ise çobanlığı genelde çocuklar yapar uzak doğuda. manda sürüsünün üzerine oturturlar işte bir tane şef mandanın üzerine ki kaplan kapmasın çocuğu yani o işe yarar yani mandı ama bir sürü halinde mandanın karşısında batı toplumlar sürekli bir doğrudan faaliyetle kuruyorlar doğayla ilişkilerini dolayısıyla insanlarla da ilişkilerini yani devlet çekildiğinde toplum yoktur mesela. Türünden düşünceler bizde mümkün olabiliyor. Batı tarihinde. Tanrı olmasaydı yeryüzü olmazdı gibisinden. Düşünceler mümkün. Doğuda böyle bir şey yok. Şu nedenle yok. Doğrudan müdahale ne demek? Sürekli olarak... Doğal süreçlerin başında durmak. Buna dayalı bir emek ve üretim anlayışı demek. Çin'dekinin belki farkı e, Dolaysızca e, negatif eylem tarzı. O şu demek. E, doğanın önündeki bir ürün vermesi için doğanın Önüne bazı engeller yine dikiliyor. Sen öyle ufak bir... ...kırık nokta bulacaksın ki... ...orada ancak müdahale alanı ...olacak. Hiçbir zaman doğrudan... ...doğal bir süreci rahatsız etmeyeceksin. Doğal olarak işleyen bir süreci... ...rahatsız etmeyeceksin. Onun en iyi örneği şöyle... Bir şey, bir Çin metni var 5. ya da 6. yüzyıl tank döneminde. Bir saray metni bu, imparatorluk dönemi. <gülüyor> bu Çin metni sarayda işte devlet görevlilerinin, bürokratların, tümüyle bürokratik bir devlettir. Çin devleti tarih içerisinde hep öyle oldu. Liyakatlarını tayin eden bir çizelge. En iyi asker, askeriye de en iyi kimdir? Vergi toplamak da en iyi kimdir falan ee, filan. Şimdi askeriyede de en iyi olan Batılı bir düşünce ortamında Yunanların değişili aretesi, Erdemi. O işte Erdemi olan demek. İyi asker, iyi savaşandır. Çinlerde iyi asker şey. Döneminde öyle pek fazla bir olay olmamış millet yan gelip yatmış bu bu çok iyi asker şey Çin mantığına göre ikinci iyi olan işte bazı karışıklıklar falan filan çıkmışsa da işte şey yapan bunları idare eder asker üçüncü iyi asker de yani bir karışıklığı bastıran mecbur kalıp bastıra. Vergi toplayıcısı için aynı şey. Yani çok fazla mesele çıkmamış. Yani mantık tümüyle tersten işliyor dikkat ediyorsanız. Burada. Erdem'in mantığı, yani bir askerin, bir vergi toplayıcısının, bir bilmem nenin Erdem çizergesi Aristo'nun asla anlayamayacağı. Hadilen. E, yani hadilen bile denilemeyecek bir e, mantık bu. Son olarak mesela Çin tıbbının falan filan nasıl işlediğine dikkat edin. Bir mekanizmalara baktığınızda mesela Çin tıbbına falan filan baktığınızda da aynı şeyi görüyorsunuz. Sadece siyasetin yapısında değil. Mesela paleolitikten beri beyin ameliyatı yapılır. Biliniyor. Ölür genelde tabi. Yani ölmemesi zordur. Çin tıbbı biliyorsunuz temel iki teknik üzerinde işliyor. Yakma ve uzaktan iğne şey falan filan akupunktur dedikleri akupunktur dedikleri şey e, bu dikkat ederseniz hep bir uzaktan müdahale anlayışına dayanıyor midamın değişiğiyle. Şimdi hiç kafamı yapıyorlar Gerektiğinde yapıyorlar galiba. Görece daha az olsun şişirmiyor mu? Evet. Evet. Yani Çinliler büyük bir rahatlıkla yelkena Dayalı iken şey kürektir Akdeniz. Kürek ise doğrudan doğruya askeri bir disiplin gerektirir zaten. Köle gerektirir. Dolayısıyla kopması gerekir şeyden. Daha önceki dizgeden koparılması ve bu köle diline, akad diline fonetik olarak geçmesi lazım. Yani ses Fakat, imgesiyle şeyin arasındaki bağın koptuğu bir sistem görüntüsü. Arasındaki bağın koptuğu bir sistem. Bu Mısır'da hiksoslarla gerçekleşti. Hieroglif -er olduğu gibi kaldı ama alfabedir hieroglif -er -er artık. Alfabetiktir yani. Salt piktogram değildir. Baştan beri işte tanıştığımız nosyonları şöyle çok kısa bir gözden geçirelim ve bir Anlamları ne tartışmalarımız içerisinde? Onu bir e, yeniden kesinleştirelim diye e, düşündüm bugün. Bakış açısı e, nosyonuyla e, başlamıştık. Bakış açısı nosyonunu e, elbette e, e, Vertov açısından çok ihtiyacımız vardı. E, böyle bir nosyona. Çünkü e, biliyorsunuz bir gerçekliğe Tek bir bakış açısı Olduğu Bulunabileceği türünden bir hakikat anlayışı var Gerçekliğin tek bir bakış açısından Yakalanabilmesi Sanki Tanrı'nın gözüyle yakalanır Bu çok eski bir idealist fikir biliyorsunuz Ama aynı zamanda Diyelim Sokaktaki insanın realizminin de bir parçası. Yani bir hakikat varsa, o oradadır ve belirli bir bakış açısından, tek bir bakış açısından mümkündür. Ona hakikat olma vasfını kazandıran şey, herhangi bir fikre, herhangi bir ideaya, herhangi başka bir şeye. Bu tek bakış açısı elbette bir bakış açısını merkeze yerleştiren ve bunun... Çoğullaşmasını e, tümüyle dışlayan ya da kısmını dışlayan bir e, düşünce mekanizmasını e, harekete geçiriyor ki bu e, en e, belirgin biçimde e, Platon'dan Hegel'e kadar uzanan bir e, idealist anlayış. 17. yüzyıl rasyonalistlerinin e, bakış açılarını çoğullaştırma türünden bir e, kaygıyla karşı karşıya kaldıklarını e, görmüştük. Spinoza, Leibniz, hatta Descartes. E, Descartes tam kurtulamamış gibi olsa da e, çünkü e, karşılaştıkları sorun daha derin bir e, sorundu. Sonsuzluk. <gülüyor> Bakış açısı mefhumunu Algılar düzeyinde, e, yani perceptif e, bakımdan, e, Leibniz'in nasıl e, elden geçirmeye çalıştığını görmüştük. E, benzetmesi şuydu. Metaforu hepimiz aynı kentte e, yaşıyoruz ve e, her gün takip ettiğimiz belirli ya da farklılaşan e, ama hiçbir zaman aynı olarak kalmayan güzergahlar boyunca hareket ediyoruz. Bu bir tanımadır. Tanıma dediğimizde eninde sonunda herhangi bir şeyi bilmenin ya da fark etmenin en ilkel biçimi bir şeyi tanımak bir şeyin bilgisinin çıkış noktasıdır. işin aslında. Ve e, dedik ki <gülüyor> Leibniz'in ilk kez geliştirdiği şey bakış açısının güzergahlar gibi işlediğiydi. Bakış açısı şöyle şuraya bakıyorum, şu, şu, şu açıdan bakıyorum falan filan gibi bir şey değil. Aynı zamanda bakılan nesnenin de bir özelliğiydi bakış açısı. Bunu şöyle e, örneklendirmeye çalışmıştık. <gülüyor> Bir bakış açısına yerleşmek öznelliğimizi yaratıyordu. Galeb'in açısından. Dolayısıyla nesnelerin bir özelliğiydi. Bakış açısı nesne sözünü kendisi kullanmıyor. Başka bir şey kullanmıyor depo için. Perkeps sözünü kullanıyor yani. Algı. Algıların nesne de oldu. Algılanan nesne de bulundu, belki tuhaf gelecek ama e, oldukça ikna edici olan. ...bir konumdu. Şimdi o düşüncenin... E, ...çağdaş devamını belki şey... ...öğretilerinde bulabilirsiniz. Maurice Merleau-Ponty'nin algı... E, ...kuramlarında çünkü... ...öznenin konumuyla... E, ...nesnenin konumunu... ...bu fenomenolojik bağı... E, e, ...Libniz'e çok yakın bir biçimde... ...yeniden organize etmeye çalışıyor. Yani özneyi de, konumunu da... ...bedensel konumunu bir nesnenin karşısında... Ve bunun tinsel bir göz olması gerektiğini, e, algılayan gözün. E, ve e, bu tinselliğin de nesnenin formuna ya da geçti altına diyelim, e, nüfuz etmeden ya da oradan geçmeden oluşamayacağı e, türünden ünlü e, men e, fenomenolojik öğretisi. E, bu Leibniz'in elbette monodolojisine, e, bu bakış açısı mefhumu çerçevelediği düşüncesine bir tür gönderme yapıyor. Bakış açısını ikinci olarak şeyden ayırt etmek zorundaydık. Kanaat dediğimiz. Kanaat dediğimiz şey tuhaf bir şeydir. Eski Yunanların doksa adını verdikleri ama ele avuca gelmez bir şey olarak hep onlar için kalmış çünkü kanaati bilginin karşısına koyuyorlardı ama biliyorlardı ki her bilgi bir kanaatın içerisinden çekilip alınacak ve oluşturulacak daha kapsamlı bir şey kanaat dediğimiz ama kanaat kendi başına bir bilgi de oluşturmadığı için bir epistemedi. oluşturmadığı için bilginin bir parçası bozulmuş hali gibi Çarpıtılması gibi de e, görünüyor ve tartışıp duruyorlar. Bir sonuca varamıyorlar. Platoncular, Aristo falan filan. Kanaat ve bilgi arasındaki e, bu fals farkı bizi e, bakış açısı mefhumundan e, ona çok e, yakın bir nosyon gibi görünmesine e, karşın kanaat e, fikrini ya da nosyonunu uzak tutmaya Ediyor. Çünkü kanaat şöyle bir şeydir yani bana göre şu diye başladığınız bir konuşma içerisinde bir tartışma içerisinde ve mesela bir şey hatırlatırım. Bütün sosyal bilimlerin aslında ne olduğuna bir bakarsanız kanaatler bilimidir. Bir tür hakikatler bilimi değil. Sosyoloji mesela öyle bir şeydir yani birilerinin fikirleri gibidir her zaman yine. ele aldığınız şeyler. Birilerinin düşünceleri ölçüp bitseniz de yapılarından falanından filanından da bahsetseniz eninde sonunda kanaatten başka hiçbir veri elinizde yoktur. Kanaatlere üstüne bir üst söylem diye düşünebilirsiniz dolayısıyla sosyoloji denen şey ya da siyaset dediğimiz şey. Siyaset bilimini bir tarafa bırakın Siyasi alanda olup bitenleri, kanaatlerin bir interaksiyonu olarak görebiliyorsunuz. Ee, bakış açısının e, bu Leibniz'i, e, çerçevesinde ya da e, kuramında dolayısıyla e, onu e, kanaatin konumuyla karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü nesnenin özelliğidir. E, öznenin nesneler konusundaki fikriyatı bir düşüncesi falan filan e, değildir. Ama bununla da çok e, <gülüyor> yeterli bir mefhumuna e, erişemediğimiz için bir üçüncü konsepte ihtiyacımız vardı e, bakış açısının ve kanaatin ötesinde bu nispinazadan e, türettik ama başka bir yerden de türetebilirdik tabi. O da afekt. Yani duygulanış. <gülüyor> Spinoza'da karmaşık olan şey, bütün duygulanışların, zihnin bütün duygulanışlarının aslında tek bir şey olduğuydu. Yani Bizde farklı farklı duygular yok. Sevgi bilmem ne falan filan gibi. Ama yaşamın bütün varyasyonu içerisinde, akıp geçişi içerisinde... Etkilenmelerimize afektler adını veriyor Spinoza ve bir etkilenme ya güçteki bir artış, varoluş gücündeki ve eyleme geçme gücündeki bir artış ya da bir azalışa tekabül ediyor. Dolayısıyla Spinoza için dedik ki aslında bu tam anlamıyla bir ayırt etmede değil, bölünmez olan tek bir afektler akışı. Afekt akışı ee, içerisinde 3 afekten söz edebiliyoruz. Birisi e, hakkında bilinçli olsak da olmasak da e, hiç e, fark etmeyecek bir arzu e, afektimiz var. Bir de işte yukarıya vurduğumuzda şey e, sevinç aşağıya vurduğumuzda da keder dediğimiz bir afekt var tekrar ediyorum, bunlar farklı şeyler değiller birbirlerinde. Ee, yaşam çizgisinin yukarıya vurması, sevinç. Yani konatusumuza, e, varlığımızı sürdürme çabamıza yardım eden e, her durum bize yaşattığı şey sevinçtir. Bunu engelleyen, bi bizi ayrı düşüren her şey ise kederdir ya da üzüntüdür ya da acıdır. İnsanlar bunlara çok farklı adlar verebilirler. Mesela e, kederlerden bazıları nefret derler. Ya da üzüntü derler. İnsanların ne dedikleri bunlara e, Spinoza açısından önemli değildi. Çünkü bunlar insanların sözel konvansiyonlarıdır. Spinoza sürekli olarak etika boyunca uyarır. Yani insanların olağan günlük e, dillerinde buna ne dedikleri o kadar önemli değil. Böylece gördük ki söz gelimi bir sevinç dış bir nedenin eşliğinde, dış bir nedenin imgesi eşliğinde duyulduğunda buna sevgi diyoruz. Dış bir nedenin imgesi eşliğinde keder belirdiğinde buna nefret diyoruz. Bütün duyguları böyle açabilirsiniz. Ama bir şeye dikkat etmeniz lazım. Bu tümüyle bir e, imgeler kuramını da içeriyor. İmajlar kuramını da içeriyor. Bunu tekrar e, ileride e, tartışmaya bırakarak... ...yani imgeler kuramını... ...çünkü Werthoff meselesini oradan... ...nüfuz etmeye e, çalıştıydık. Bir şey anlaşılıyor ki... <gülüyor> Bu e, afeklerin, yani duygulanışların diyelim artık Türkçesini kullanarak <gülüyor> temel e, özelliği yaşamsal oluştur. Yaşamsal olmaktan şunu e, anlayabiliriz. <gülüyor> Mesela e, Spinoza için <gülüyor> ilk e, derste herhalde ya da ikinci bir, bir taraftan fikirler ile duygulanışlar arasında, öte taraftan duygulanışlarla etkilenmeler arasında bir ayrım gözetmek gerektiğini söylemiştik. Aynı zamanda fikirler ile imgeler arasında bir ayrım gözetmemiz gerekiyordu. Onu tekrar belki daha rahat bir dille şimdi anlatabilirim. Size daha kısaca anlatabilirim. Şundan bahsetmiştik. Bizde fikirler var. Yani bu fikirler zorunlu olarak gördüğümüz şeylerin, imgelerinin bizde bıraktıkları izlerden oluşuyor. Şu tarafa bakıyorum, birisini görüyorum, bende bir fikir uyanıyor. Ve demiştik ki fikirlerle duygulanışları, afektleri birbirinden ayıran, Temel özellik bir e, fikrin her zaman e, bir şeyi temsil ediyor olduğuydu. Bir fikir bir şeyi temsil eder. E, bir afekt ise hiçbir şeyi temsil etmez. Mesela sevgi hiçbir şeyi temsil etmez. Bir fikrin bir şeyi temsil ettiği ölçüde bir gerçekliği vardı. Bizde bir gerçekliği vardı. Mesela bir at fikri var. Bende atı temsil ediyor. Nesnesi var. Buna nesnel gerçekliği diyor. Çünkü nesnesi var. Bir fikrin nesnel gerçekliği oydu. Ama öte yandan... ...bu orta çağlarda falan... ...zaten bilinen söylenen şey. Orta çağda bir düşünür nesnel gerçeklikten... ...bahsettiği zaman... ...anladığı şey çok açık. Nesnesi olan... ...bir nesneyi temsil eden... ...tekabül ettiği bir nesnesi... ...olan... Bir fikrin gerçekliği, yani yetkinliği şeye kadardır. Nesnesine göredir. Nesnesi neyse fikir de odur. Ona uymakla yetinecektir. Bir fikrin nesnel gerçekliği. Ama Spinoza buna özgün bir şey ekliyor. Çünkü bizde sonsuz fikirler de var. Sonsuzluk fikri var söz gelimi. Bunun sonluluk fikriyle, ya da sonlu bir varlığa dair bir uh, fikirle karşılaştıramadığın bir, bir şey var, bir boyut var. Uh, bu boyutu nasıl kavramsallaştıracağız ya da anlamaya çalışacağız? Mesela sonsuz bir Tanrı fikri var bizde ve sonlu bir sinek fikri var diyelim. Uh, bu ikisi arasında bir fark olmalı mutlaka uh, fikir arasında. Uh, Spinozan kullandığı terim bu, burada perfeksyon tabi, perfekt diyor. Yani yetkinlik ya da e, gerçeklik düzeyi bir fikir ne kadar fazla e, belirlenime sahipse o kadar yetkin ya da o kadar gerçektir. O ölçüde gerçektir. Ne kadar az e, işte yan fikirlere ve belirlenimlere sahipse o kadar az. Gerçektir. Bu ne demek şimdi? Biz bir o zaman bütün e, Anahtarı öyle bir şeydi yatıyor. Biz bir taraftan öyle varlıklarız ki insanlar, hayvanlar içinde belki söyleyebilirsiniz. Biz de sadece fikirler olmakla ve sürekli karşılaşmalarımızla dünyada dolaşmamız sırasında başımıza gelmekle kalmıyorlar. Daha da önemli ve çarpıcı bir yönümüz var bu fikirler bizde bir e, varoluş durumu yaratıyorlar. Karşılaştığımız şeylerin fikirleri. Karşılaştığımız imgelerin fikirleri. Bunu e, biraz daha açayım. Bende e, bir e, at imgesi var. Bir atla karşılaşıyorum ve bende bir at imgesi oluşuyor. Ben bunun karşısında tümüyle Kayıtsızım diyelim. Ondan sonra atla başka bir konumda, başka bir durumda yine karşılaşıyorum. At başka bir halde. İşte yere yuvarlanmış. Can çekişiyor. İlkinde kayıtsızdım. İkincisinde kayıtsız olamıyorum. Çünkü imgeler kuramı oradan devreye gir giriyor Spinoza'nın. Bizim kendi bedenimize dair eksik bir fikrimiz var. Sadece imgesine dayanan, kendi bedenimizin imgesine dayanan. Ve bize benzer herhangi bir varlıkla karşılaştığımızda benim kendime dair imgem de dönüştürülür. Yani ben birisini kendime benzetip ona ayrı bir nosyon oluşturmam. ...ayrı bir fikir oluşturmamam için. O benimdir. Çünkü benim bir benzerimdir... ...bir insan olarak. <gülüyor> İkinci görüşümde... ...yeniden... E, ...dönüşür bu. E, bendeki fikir. E, bu dönüşmüş... E, ...imgeler yüzünden... E, ...o arada oluşan... E, ...fikirlerin niteliğine... E, Baktığınızda şunu e, görebilirsiniz. Mesela e, konuşurken diyelim e, şurada birisi gözüme takıldı ve e, sürekli gazete okuyor. Bende ilk oluşan fikir iki imajdan oluşacaktır. Gazete ok okuyan birisi imgesinden e, oluşacaktır ve bende gazete okuyan birisi imgesi. Ya da fikri ee, uyanacaktır. Ondan sonra tümüyle distract oldum. Konuştum bir süre. Ondan sonra tekrar oraya baktım. Hala gazete ee, okumakta. Bu ee, bende neye yol açar onu bir düşünün. Birincisi mesela sıkıntıya yol açabilir. Bir tür kederlenmedir. İki imge arasında, iki fikir arasında hiçbir fark olmadığına dikkat edin. Çünkü ikisi de nesnel gerçekliği özdeş olan, gazete okuyan bir kız. Ya da bir erkek, bir köşede. Dersi dinlemiyor söz gelene. Ben de hoca olduğunu varsayım. Ya kayıtsız kalmaya sürdüreceğim. Hiç önemli değil. Diyeceğim ya da sıkılacağım. Sıkılmak, kederlenmek demek. İki imgenin İki ardışık imgenin e, afektif yükü diyelim. Aynı olmasına karşın, özdeş olmasına karşın, yani nesnel gerçeklikleri aynı olmasına karşın, Spinoza'nın değişince biçimsel gerçeklikleri birbirinden farklı olacaktır. Çünkü ilk e, fikir, ilk e, bakış bir kayıtsızlıkken ikinci Bakış o e, süreç içerisinde bir tür sıkıntı, bıkkınlık diyelim, bende üretecektir. İşte e, fikri biçimsel gerçekliği dediği Spinozanın özellik böyle e, bir şey. Bende belirli bir ruh hali yaratıyor olması. Şimdi kayıtsızlık kendi içinde ruh hali değildir. E, basitçe söylemek gerekirse. E, bir tür sıfır halidir. ya yani Bir tür geçiş, anlık geçiş hali ve belki de asla yoktur işte. Şunu attığımda havada durduğu an gibi. Ee, öyle bir an yoktur. O sonsuza kadar e, küçültülebilir bir an. İşte durup düşer ya. Havaya atılmış bir obje. Ama kayıtsızlık eğer sürekli devam etseydi edebilir bir hal olsaydı biz sonuçta ölecek varlıklar olduğumuz için yani zaman içinde yani süremize e, kısıtlı olduğumuz için zorunlu olarak buna bir keder dememiz gerekirdi yani bir kayıtsızlığın süre gitmesine donmuş bir halde e, süre gitmesine çünkü e, kaybediyoruz biraz bu şeyde, her an yaşamımızdan e, bir şeyler gidiyor Dolayısıyla kayıtsızlık kendi içerisinde e, sevinç olarak değil de e, bir keder olarak, bir kederlenme hali olarak düşünülüyor ve Spinoza e, bu konuda çok, çok açık. Bunu vücut anlar sadece diyor, insan bedeni anlar. Zihni insanın kayıtsızlığı, e, hareketsizliği, stabiliteyi e, hoş bir şey olarak e, görebilir ama bu yanılsamadır bizim açımızdan çünkü bedenimiz ölmeye devam etmektedir, varlığını sürdürmeye çabalamaktadır ama dış nedenler sürekli olarak aşındırmaktadır bedenimizi ki sonuçta biz ölürüz Sonlu. varlıklar olmamız bu anlamda. Peki o durumda şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Bizde nesne, dış nesnelere tekabül eden fikirler var. Bunlarla doluyuz, top doluyuz. İkincisi, bu fikirlerin fikirleri var. Ki bu fikirlerin fikirlerini oluşturabildiğimiz ölçüde, o fikirlerin de fikirlerini oluşturabiliriz ve bu böylece sonsuza kadar gider. Sonsuza kadar gidebildiği için bizde söz bir tanrı mefhumu olabilir, bir sonsuzluk fikri bir ebediyet düşüncesi Tanrı fikri dediği bundan ibaret. Tanrı fikri sonsuz bir fikirdir, sonsuz bir varlığa ilişkin olduğu ölçüde değil yalnızca bütün fikirlerin fikirlerini oluşturduğumda vardı şey olarak. Şimdi şöyle bir şey düşünün, sokakta bir Ölü köpek, can çekişen köpek görüyorum. Köpeği daha önceden de görmüşüm ya da okumuşum kitaplardan. Bende bir fikir var. Bu kayıtsız bir fikir. O ana kadar kayıtsız olduğunu varsayıyoruz. Ardından can çekişen bir köpek görüyorum. Bu bende ne? Uyandıracaktır. Eğer arada başka bir köpeği gördüysen ve köpek beni ısırdıysa, yani kederlendiysem köpek karşısında üçüncü görüşünde can çekişen köpeği o olmuş derim. Yani bir tür bende sevinç yaratır. Ama okşadığım bir köpekse ikinci gördüğüm köpek ve üçüncü gördüğüm köpek ölü bir köpekse bir keder duyarım. Ne ölçüsünde? Bendeki fikrin gücü ölçüsünde. Bendeki köpek fikrinin biçimsel anlamıyla. Köpek fikrinin gücü ölçüsünde. Bu güç nereden gelir? Benim kendi bedenimi köpeğin dönüştürdüğü ölçüde. Köpeği okşamışım sevimli bir duygu. Bende bu imaj var. Bu bedenimdeki bir değişki aynı zamanda. Dikkat ediyorsanız ve bu bedenimdeki bu değişkinin bende bir fikri var. Buna tekabül eden bir fikir var. Ve Can çekişen bir köpeği e, gördüğümde çarpılırım, yani etkilenirim. E, araya herhangi bir e, ikinci köpek sekansı sokmasanız bile, e, ilk görüşümde salt kayıtsız oldu e, bir köpeği e, can çekişir e, can çekişirken görsem de gördüğüm durumda e, zorunlu olarak ben de biraz can çekişeceğim. Yani Sfinazanın Tam anlatımı belki bu değildir çünkü çok geometrik konuşur ama ben hepsinin içinden geçmemek için söylemeye çalışıyorum. Yani etkileneceğim bir tür etkileneceğim. Neyle etkileneceğim? Köpeğin duygusunun aynısıyla Ne ölçüde etkileneceğim? Köpeğin bana benzediği ölçüde. Eğer can çekişen bir çekirge olsaydı, çekirge bana benim bedensel imgeme, bendeki kendi bedenime ilişkin, imgeye göre çok daha uzak olduğu için, köpek gibi sıcak değil, şey değil, böyle bir varlık olmadığı ölçüde daha az kederleneceğim. Köpekle daha çok kederleneceğim. Belki bir şeyle, atla ya da sevdiğim bir yaratıkla daha da çok. Anlatmak istediğim şöyle şey bir şey. Spinoza daha sonradan, hiç kimse Tanrı'dan nefret edemez dediğinde, anlatmak istediği öyle bir şey. Çünkü nefret bir keder olduğunu. Tanrı'dan nefret etmek zaten sonsuz kederlenmek demektir. Sonsuz kederlenmek ise ölüm açıkçası. Kederin daha fazla mı? Görememek, karşılayamamak. Tanrı'dan nefret eden birisi öyle birisidir. Dolayısıyla sonsuzca kederlenmiş birisidir. Şimdi Afekt dediğimizde dolayısıyla varoluşsal bir durumdan bahsettiğimizi anlamanızı bedensel ve tinsel varoluş halimizle ilişkili. Başımıza gelen herhangi bir şeyle bunun doğrudan doğruya alakası yok. Şimdi dikkat ederseniz Spinozacı bütün bu kurgu sürekli olarak Dünyadaki yaşantının bir kalıbını kabaca ortaya koyuyor. Biz öyle varlıklarız ki dolaşırız, bir ölü köpekle karşılaşırız, sonra başka bir varlıkla karşılaşırız, sokakta birisiyle karşılaşırız. Bunlar bizde mutlaka ve mutlaka varoluş gücümüzde varyasyonlar yaratırlar. Bir film seyrederiz, bir şiir kitabı okuruz. Bunlar sürekli olarak varoluş gücümüzde artı ya da eksi artışlar ya da azalışlar üretirler. Peki şöyle bir soru sorarsak bu varoluş gücümüz açısında. Diyelim ki köpek hakkındaki bütün şeyimi bir tür bilgi, tarafsız bilgi tarzında elde ettim. Elde ettim. Çocukken okudum. Kitaplarda bana köpeklerden falan e, bahsetildi. <gülüyor> Şimdi burada afektif hiçbir durum yoktur. Bende bir köpek imagosu var, imajı var. E, belirli bir oranda bana e, benziyor ve başına köpeğin bir şey geldiğinde e, ben şu ya da bu biçimde onun gibi etkileniyorum. Yani onunla aynı duyguyla etkileniyorum. Köpek çok neşeliyse hav, falan, ben de neşeleniyorum. Köpek can çekişiyorsa ben de işte biraz can çekişiyorum. Biraz kederleniyorum. Kederlenme dediğimiz böyle bir şey. Köpeğin varoluşunu kurmanın değişik perspektifleri olduğu anlamına geliyor. Yani köpeği Bizdeki afektleriyle yeniden kurabildiğimiz gibi tümüyle tarafsız, kayıtsız imgeleriyle de bilişsel olarak da kurabiliriz. Yani köpeğin kavramını kurarız. Köpek etopurlardan bilmem ne falan filan bir varlıktır. Bu da köpeğin belirli bir nesnel gerçekliğini taşıyan bir şeydir. Çünkü bir fikirdir ama nesnel gerçekliği taşıdığı ölçüde afektif bir durum yaratmaz bizde. Yani bir etki yaratmayacaktır Oşa Pekala salt afektif bağlantılarından yani fikirlerin belirlediği afektif durumlardan yol çıkarak da Ben bir köpek nosyonu oluşturabilirim ona bir dikkat edin ne olur yani şöyle bir tanım olur köpek işte şey sürekli olarak sokağa çıktığında havlayan sana bir çocuk mesela bunları daha iyi anlar. Daha afektif kavrayışı vardır. Bir köpek konusunda e, hoplayıp zıplayan ve insana çoğu zaman mel mel bakan bir varlıktır. Bu salt afeklerle oluşturulmuş bir köpek olduğunda dikkat edin bunu. İmajlarla demiyorum. Afeklerle. Afekler aracılığıyla. Bu bu e, ...bizdeki köpek afektleridir. Spinoza'nın... ...deyişince. Yani... E, ...bizde köpekle bütün... ...karşılaşmalarımızın, hafızamızda... belleğimizde e, ...bütün karşılaşmalarımızın... ...oluşturduğu... ...bir kombinasyonun şu anda... E, ...zihnimizde... ...bulunmuşu, zihnimizde yer edişidir. Dolayısıyla biz... ...canlı ya da cansız varlıklar... E, ve dünya konusunda, genel olarak dünya e, konusunda ve insanlar konusunda salt fikirsel olmaktan çok salt kognitif yani zihinsel ya da bilissel diyelim ona olmaktan çok afektif e, montajlar türetmeye daha yatkın varlıklarız. E, söz gelimi <gülüyor> e, daha önce verdiğimiz örnek bir e, yarış atıyla bir şey arasındaki e, yük beygiri arasındaki mesafeyi bilim adamları çok kolay e, ölçemezler ama afektif olarak biz şöyle bir şeyi ölçebiliriz bir e, sütçü beygirine herhalde başka bir türden olmasına e, karşın şey daha yakındır e, diyelim bir öküz yük öküzü yük taşıyan. Ve yine o çerçevede e, devam edersek e, anlıyoruz ki bizde her fikir zorunlu olarak e, iki imaj arasındaki bir geçişten e, oluşuyor. Bir geçiş halinden oluşuyor e, ve e, bir afekt uyandırmadan bu fikirler e, bir afekt belirlemeden Bizde asla var olamıyorlar. Yani iki imaj arasında herhangi bir geçiş hali daha önceden bizde kalan bir imajla şu anda karşılaştığım bir imaj, görüntü. Aynı şeyin görüntüsü tabi. Arasındaki herhangi bir geçiş hali zorunlu olarak bizde bir fikir uyandırıyor. Her fikir bir afekti belirliyor, belirli bir Afekti, belirlemeden de edemiyor. Ama bu ne ölçüde oluyor? Şimdi orada Spinoza'nın tabii çok önemli bir şeyi var. Spinoza'nın bütün zihnin varlığını ruh-beden ikilemi üzerinde değil de zihinle bedenin afeksiyonunun etkilenmelerinin aynı şey olduğunu. Özde aynı şey olduklarını bağlıyor olması. Yani şöyle bir şey Spinoza'nın kendine göre bir fiziği var. Bir köpeği görmek demek. Bizde onun bir imajının oluşması demek. Köpeğin görüntüsünün sanki maddi bir şey gibi bizim zihnimize bir şey kazıması. Bedenimize bir şey kazıması demek. Gözlerimize, beynimize her neyse. Bunlara imaj demiyor tabii kazınan şeye. Bunlara afektiones diyor. Yani bedenin duygulanışları diyor ve afektustan yani duygulanış dediğimizden, yani zihinsel olan şeyden imajların belirlediği şeyden ayırt ediyor. Ama bizim bedenimiz konusundaki bilgimiz asla yeterli bir bilgi değil. Çünkü bedenimizde ne olup ne bittiğini tam anlamıyla hiçbir zaman bilmiyoruz. Ama şunu bilebiliyoruz, söz kelime. Bizde bir fikri oluşuyor. İşte bir güneş var, güneş ışını ısıtıyor vücudumu. İşte şuna dokunuyorum, elim yanıyor. Bunlar afeksiyonlar, bedenin afeksiyonları. Ama ya da bir şey yiyorum, zehirleniyorum. Bedenimde hangi mekanizma olduğunu bilmiyorum. Bu zehirlenme mekanizmasının yalnızca ve yalnızca şunu biliyorum ki o şeyi yedim ve perişan oldum, karnım ağrıdı vesaire vesaire sonra geçti. <gülüyor> Unutmayalım ki Spinoza bunu bir tür interaktivite olarak yani bedenin ve ruhun zihnin arasında herhangi bir belirlenim öncelik falan filan tasarısı olmadan tasarımı olmadan organize ediyor. Her afeksiyon, aynı zamanda bizde bir afektir. Ama ne ölçüde e, afektir her afeksiyon? Bizde onun bir fikrine sahip olduğumuz ölçüde. Bir fikrine sahip olmamız ne demek? Bedenimin bir an önceki afeksiyonuyla, rahattır bedenim e, o sırada, ondan sonra yanmıştır bir yeri. E, Dokunmuşumda bir an sonraki afeksiyonu arasındaki, evet. Geçiş haline biliyoruz ki iki imaj tekabül edecektir. Yanmış bedenimin bende oluşan imgesi ve henüz yanmamış bedenimin bende zaten var olan imgesi. Şimdi dolayısıyla böylece üç seri elde ettiğimize dikkat edin. Üç temel seri elde ediyoruz. Bir, bedenin afeksiyonları karşılaşmaları objelerle nesnelerle çarpışmaları etkilenmeleri zehirlenmeleri haz duyması bedenin iştah duyması vesaire vesaire İkincisi bunların oluşturduğu imgeler ki bu imgeleri tek başlarına görüntüler gibi düşünmeyin imaj tek başlarına görüntüler gibi düşünmeyin. Her zaman iki imgi arasında bir fark, faz farkı olması gerektiğini, aynı şeyin ee, en az iki imgesiyle birlikte yaşadığımızı, şu andaki imgesi ve geçmişten bize kalan ee, imgesiyle bir arada yaşadığımızı ee, düşünün ve ee, bu iki imgi arasındaki geçiş halinin yani şu anda yaşadığımız dediğimiz ee, şeyinde bir fikir olduğunu düşünün. O şeye dair bizde imgesi bulunan şeye, şeyin fikri, o şeyin iki imgesi arasındaki geçiş halidir. Ee, ve her fikrin tümüyle farklı bir e, afekt ürettiğini, bir duygulanış ürettiğini ee, düşünün. Dolayısıyla afeksiyonlar fikirler ve afekler arasında üç seri oluşturuyoruz 3 dizi oluşturuyoruz şimdi Vertov'a girdiğimizde dikkat ederseniz onun montaj öncesi görüntüleri şey imaj diye atletmediğini görmüştük inge olarak atletmediğini görmüştük mutlaka bir montajın dolayımıyla sinematografik imgenin oluştuğunu imajın oluştuğunu söylüyordu bunun nedeni ne birincisi onun interval kuramı dediği, aralık kuramı dediği aralıklar kuramı dediği şeyi hatırlamanız biliyorsunuz şey yalnızca sinemada falan değil Edebiyat kuramlarında da e, reality effect dedikleri bir laf vardır. Gerçeklik etkisi. Yani, bunun gerçekçilikle falan doğrudan doğruya bir e, alakasını kuranlar da var. Kurmak zorunda da değiliz. E, işin aslında ama bu reality effect neye dayanıyor? Basitçe ilk filmleri karşı e, seyredenlerin öyle bir laf vardır değil mi? Şey, tren yani girişinde işte milletin şey oluşu Kaç yaşı? kaçışı falan filanı niye öyle oldular? O bizi çok ilgilendirmiyor hmm. işin aslında. Ama Spinoza'dan bahsederken iki kıstas kullandığımızda dikkat edin. Herhangi bir şeyin e, de bir e, irkilme falan filan uyandırması bedenimizin bir afeksiyonundan başka bir şey değil. E, gülme böyle bir şey. Söz kelime. E, gülmenin bilinçli bir şey olmaması da bu ölçüde. Organı. Ama gülmede bilinçli bir şey var. Nedeninde değil. Gülmenin nedeninde değil. Gülmenin Bedenimizin bir afeksiyonu olarak algılanışında. Yani biz bedenimizin bu afeksiyonu algılıyoruz güldüğümüz zaman. Gülünecek bir şey olduğu için gülmüyoruz. Spinoza'nın deyişiyle. Şimdi bunu nasıl oturtacağız? Ya da bu reality efekt, bu irkilme hali, bir görüntüden, irkilme, şiddetinden, falan filanından, irkilme hali. Bunlar açıkçası bedenimizdeki bir değişki. Vücudumuzdaki bir değişki. Ama aynı zamanda bunlara tekabül eden bir duygulanış olduğunu. Dikkat edin yani bir afektus anlamında. Bir duygulanış olduğuna dikkat edin. Duygulanış olduklarına göre bizde bu değişkilerin bir fikrin olması gerektiğine dikkat edin. Çünkü duygulanışları fikirler belirmiyordu. E şimdi... Suhaf bir paradoksa giriyor gibi görünüyoruz. Çünkü bedenimizin irkilmesi asla bir şey değil. Fikri bir vaziyet değil. Fikri bir e, durum değil. Arzulanmış bir vaziyette değil. Gayri ihtiyari dediğimiz tümüyle instinktüel e, bir durum, bir varyasyon. Bedenimizdeki bir varyasyon. Ama şöyle düşünün, e, Zihnin ve bedenin etkilenimlerinin aynı şeyler olduğunu düşün. Tek bir olgu var başımıza gelen zihin tarzında bizde afekler üretirken dolayısıyla fikirler üretirken şey bazında beden bazında da bir şey. Elbette biz irkilmemizi algılıyoruz bir kelimemizin bizde bir imgesi oluşuyor. Şeyin de zihnin de bunu hesaba katması. Yani bir tür spinozan değişiğiyle konsideratör. Ele alması gerekiyor. Dolayısıyla en az iki imaj türünü ayırt etmek zorunda kalıyoruz. Bizim bedenimizin afeksiyonların dış nedenlerle duygulanmalarının etkilenimlerinin imajları var bizde. Ee, öte taraftan <gülüyor> ee, o seyrettiğin şeyin mesela bir filmden irkildiğini varsa onun imajı var. Bu imaj bu iki imaj arasında da bir faz farkı olduğunu düşünün. Bu iki imaj aynı imajlar değiller. Birisi bedenin irkilmesinin sübjektif imajı. Ötekisi ise seyrettiğin şeyin imgesi. Trenin işte üzerine doğru gerişi ya da bir kam akıyor. Ee, i̇kinci dikkat etmenizi e, istediğim şey e, kriter benzerlik dediği. Hani e, ...aynı duygularla etkilenebilmemiz için... ...karşımızdakiyle... ...sanki şöyle bir şeye ihtiyaç... ...var... ...bize belirli bir ölçüde... ...benzerlik taşıması... ...gerekiyor... ...o şeyin... ...ama biz... ...mesela bir... ...manzaradan da etkilenebiliyoruz... ...canlı bir varlık yok... ...karşımızda... ...bizde bir duygu uyandırıyor... ...bizde bu duygusal bizde midir yoksa manzaranın da bizim eşitimiz bize benzeyen bir şey olduğu anlamına gelir. Mesela kanttan bahsettiğimizde o yüce duygusunda bahsetmiştik. Tümüyle doğa e, ile ilgili. E, en başta söylediğimiz bir şeye burada biraz dikkat etmek e, gerekir. Werthoff'un e, Algıyı nesnelere, nesnelerin içine taşımak dediği. Leibniz'in ise algının bizim sübjektif özelliğimiz olmakla kalmadığını, aynı zamanda nesnenin bir hikayesi olduğunu söylediğini hatırlayın. O perspektiften bakarsanız neden bir manzaranın bizi etkileyebildiğini, duygulandırabildiğini daha rahat anlayabilirsiniz. Üçüncü bir ee, nokta daha var e, gibime geliyor. Hep e, bu üç seriden bahsettik. Bu üç seri arasındaki çakışmaların oldukça kompleks olduğunu düşünün. Yani şimdi kompleks olan bir şey, karmaşık olan bir şey, felsefi düşünme için çok hayırlı bir şey değildir ama sözgelimi sanatsal yaratım alanında bir tür yaratıcılık koşuludur. Yani ne kadar karmaşık olabilirse ilişkiler onların içerisinden herhangi bir şeyi çekip organize etmek ve kurmak o kadar daha kolay demeyeyim daha yüksek bir şansa sahiptir. Tabii bunu ucu açık bir soru olarak bırakmamız lazım çünkü sanatçıların çok farklı tavırları olabiliyor tarihinde. Yalınlaştırmak tam aksine. İlişkileri çok yalınlaştırmak, minimalize etmek türünden tavırlarda olabiliyor. olabiliyor. Maklumobus tarzında dev eser, ha, klasik anlamda bunu işletmeye çalışanlar var. Bütün bunlar tavırlar ama bütün bu tavırların zaten mümkün olabilmesi bu karmaşıklığı varsayan bir şey ediyorsanız. Mesela bir minimalizmi savunuyorsanız ve organizasyonunuzu buna göre düzenleyecekseniz bu mutlaka işin karmaşık bir yönünün apriyörü neredeyse bulunduğu anlamına geliyor. Son mesela bir yazarın diyelim Bart gibi birisi bunu çok Fransız edebiyatı için incelemişti epeyce şu tür sorunlarla tabi hep karşılaşıyorsunuz. Bir yazıyı edebi bir eser haline getiren şey nedir? Yani ya da bir görüntüler dizisini, imajlar dizisini sinematografik bir eser yani bir sanat eseri haline getiren nedir? Eğer sanat eseri konusunda çok konvansiyonel bir şeyimiz yoksa ya da aşırı relativist değilsek sanat eseri diye bir şeyden bahsediyoruz. Onun değerlerinden falan filanından değil. Yoksa sanat eseri konusunu tümüyle düzleştirmek de mümkün Spinoza'daki gibi. Spinoza'nın tavrı açık sanat eseri konusunda. Çünkü konusu o değil. Onun konusu estezis. Yani duygulanış biçimlerin imgelere nasıl tekabül ettiğini göstermek başka bir deyişle bir tür ontoloji. Bir tür varoluş, ontolojisi kurmaya çalışıyor. Bunu yapıcı bir etik haline getirmeye çalışıyor. Ama dikkat ederseniz sanat eseriyle de bizim ilişkimiz her zaman bir karşılaşma ilişkisidir. Gidersin bir müzeye karşılaşırsın. Ve tek ilişkimiz anlama kavramlarını oluşturma olmayabiliyor sanat eserinde. Mesela bir coşkulanma, bir tür emotif heyecan, bir sevme, yani bir tür yücelik duygusu ne bileyim ya da gülme efekti diyebileceğimiz bir şey ya da herhangi bir reality efekti Yani gerçeklik efektinin işleyişe başlaması, işlemeye başlaması. <gülüyor> Dolayısıyla sanat eserini bir tür afektif yazım ya da üretim süreci olarak da düşünme mümkün. Sadece afektlerimize edindiğimiz, karşısında afektif bir duruma geçtiğimiz bir hal değil de söz bir resme bakarken her şeyden önce bedensel bir afeksiyonlar zinciri olduğuna dikkat edin. Böyle bir zincir var. Yani duruyorsunuz, şöyle bir bakıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Bu tümüyle bedensel bir durum. Sanat eserinin senin bedeninle bir tür temasıdır. Eğer uzaktan etki gibi Spinoza döneminde olmayan bir nosyonu bir tarafa bırakırsanız. Ama bunlar da bir zincir oluşturuyor dikkat ediyorsanız. Tek bir açıdan bakmıyorsunuz. Şöyle eğiliyorsunuz, bedeniniz bir tür biçim alıyor. İşte bedenin bu biçiminden başka bedeninize dair bir imajınız olmadığını söylemeye çalışıyor Spinoza. Bedenin afeksiyonları konusunda biz doğrudan doğruya asla fikir sahibi değiliz. Kendi bedenimizin afeksiyonları hakkında. Oysa ki afeklerimiz konusunda elbette bilgi sahibi olabiliriz. Hatta afeklerimizi yönlendirebiliriz de. Afekleri yönlendirebiliriz düşüncesini burada. Not dedim. Neden sahip değiliz? Çünkü bedenimizin herhangi bir noktası ya da bütünü herhangi bir dışsal nesne tarafından değişime dönüşüme uğratılmadığı ölçüde biz bedenimizi tanıyan varlıklar değiliz. Belki içimizden ölmekteyiz, hastayız ama bunu fark etmiyoruz. Ne zaman ki bir ağrı baş gösteriyor, o zaman bedenin orasının farkına varıyorsun. da bir şey son derece açık. Bir bedenin de sürekli varyasyon içerisinde son derece karmaşık bir yapı olduğunu düşünmeniz gerekir. Son derece karmaşık. Parçalardan oluşan ve parçaları da parçalardan oluşan ve bu parçaların her birinin bu Öteki her parçayla e, belirli bir ilişki içerisinde, karakteristik bir ilişki içerisinde, karakteristik bir kompozisyon ilişkisi içerisinde olduğunu düşünür. Bütünüyle Spinoza'nın mekanizma düşüncesi. E, Spinoza işte bunu e, hareket ve şey oranları diye, e, durağanlık oranları diye, hız ve yavaşlık oranları e, diye açıklıyor ama her zaman bir bedenin karakteristik bir formülü olduğunu düşünün. Bu varyasyonun içinde geçebileceği karakteristik bir formülü olduğunu düşünün. Ve bu formül aşıldığında o beden ölebilir. Yok olabilir. Hastalanabilir. Bir kısmı hastalanabilir. İşlevini kaybedebilir. Ama genel karakteristiği yani individualitas dediği, dediği bireylik dediği, şey, o, o onu anlıyor. Bir bedenin karakteristik bileşimi insan bedenine, ee, söz gelimi ya da keçi bedeni. Hiç önemli değil. Ya da taşın. Ee, bunların her biri farklı bir e, hız ve yavaşlık oranı ee, içerirler ve bu oranın bir formülü olmalıdır. Bunu bilemiyoruz ama bu bir orandır. Limiti aşılamaz. Ee, bunun tam anlamıyla sıkıştırılamaz bir bireylik. Dolayısıyla herhangi bir dış nesne aracılığıyla herhangi bir beden yok edilebilir ya da dönüşüme uğrayabilir. Ama görmek dönüşüme uğramak demek. Dikkat ediyorsanız. Zihninize bir imaj kazınması. İşitmek zihninize bir ses kazınması demek. Eğer başka sesler ya da başka şeyler gelip o sesin varlığını ortadan kaldırmazsa bu sizde kalır diyor. Böyle bir inancı var. Yani rüyanda bir görüntüyle uyanıyorsun. Spinoza işte bir dostuna öyle anlatıyordu. Bir, o ana kadar hiç görmediğim bir zenci yüzü Brezilyalı zenci yüzüyle karşılaştım. Nereye baktıysam önce bir çekildi ardından tümüyle distrakt olduğunda yani Tekrar gevşediğimde bu görüntü gözlerimin önünde tekrar aynı canlılıkla beliriyordu. Şimdi imajların ve şeylerin de, imgelerin de, afeklerin de bir kalıcılığı söz konusu. Ve bunların kalıcılığı tümüyle Spinoza'nın söylediği Konatus ilkesine bağlı. Var olan her şey... Gücü yettiğince varlığını sürdürmeye çapalar. Ancak dışarıdan herhangi bir etkiyle o şeyin varoluşunu engelleyen, ortadan kaldıran, onun yerini alan başka bir imge olmasa bir imge e, yerinden edilemez. Bir fikir başka bir fikir tarafından sınırlandırılmadıkça ki bu fikrin daha güçlü bir fikir olması gerekir formal açıdan hatırlıyorsunuz. Onu ...bir fikir yerinden edilemez, ortadan kaldırılamaz. Bedensel bir etki de aynı şekilde kalıcıdır. Aynı şekilde afekt de öyledir. Ama hepsinin bu ortadan kaldırılış rejimleri birbirinden farklıdır. Birkaç genel ilkesini ortaya atabilirsiniz. Bir afekti ancak daha güçlü bir afekt ortadan kaldırabilir bir ideyi bir fikri dolayısıyla ancak daha güçlü bir fikir unutturabilir ortadan kaldırabilir ya da dönüştürebilir diyelim şimdi bu bizim çerçevemizde şu açıdan önem kazanıyor birincisi Spinoza'nın bütün eseri bu geometrik falan filan tanıtlamalar bilmiyorum. neler dikkat ediyorsanız öyle bir biçimde organize edilmişler ki fikirler birbirlerini ortadan kaldırarak önermeler önermelerin söyledikleri, tümcelerinin statementların söyledikleri birbirlerinin yerini alarak birbirlerinden destek alarak, güç alarak belirli bir noktaya varmayı amaçlıyorlar. Yani belirli bir güce erişmeye çalışıyorlar. Sanki bir yani sanatçının ya da bir Berthoff gibi bir sinemacının da yapmak istediği böyle bir şey. Sadece yapmak istediği değil, yaptı böyle bir şey. Birbirinin yerini alan, birbirlerini güçlendiren, birbirlerini dürten, çağrıştıran bir tür akış mekanizması. Şimdi Jibdaroz olsa buna şey derdi, kullandığı bir kelime var, asamblaj dediği şey. Bir araya, montaj demek. Işin aslında asamblaç. Bir şeyi monte etmek. Ancak e, herhangi bir asamblaç bir kompozisyondur. Bunu unutmayın. Yani bir tür birleşimdir. E, Spinoza'nın deyişiyle hızların ve süratlerin e, ve yavaşlıkların bir organizasyonu e, demek. Her asamblaç böyle bir şey. Ve e, bütün bunlar bu üç düzeyi sanki birbirine bağlayan ve ifade edilebilir kılan düzenekler ya da dispozitifler. Bunu şöyle düşünün. Tek başına bir imge yok demiştik. Böyle bir şey mümkün değil. Neden? Çünkü bizde hiçbir zaman bir şeyin tek bir imgesi yoktur. Bir şeyi en az iki kez görmüşüzdür. Söz gelimi. İlk görmemiz görme değildir. Başka bir değişle o. Kayıtsız görme dediğimiz. Bu varsayımsal bir hal. Öyle bir şeyin oluşu. Çünkü biz en azından biraz önce bahsettiğim faz farkını da unutmayalım. Bir taraftan bedenimizde bıraktığı bir imge var. şeyin Bir taraftan da onu görmekle edindiğimiz henüz afektif olmayan Temsili olmayan bir imge var. Yani biz aynı anda sanki iki kez etkileniyoruz herhangi bir şeyi gördüğümüzde. En az iki imgesi oluyor bizden. Birisi tümüyle zihinsel, birisi ona tekabül eden bedensel imge. Bedensel imge daha az imge değil. O buna algı diyor. Bedenin pasif olduğu anlamında aldı. diğeri neyse fikir diyor bedenin aktif oldu. Fikir ancak o anlamda imge diye nitelendirilebilir. Çünkü bir fikir her zaman bedendeki bir duygulanışa tekabül ettiği ölçüde iki imgeyi bir araya getirmekti hani yan yana koyabilmekte. Biz herhangi bir şey ilk kez gördüğümüzde bir fikir sahibi zaten oluyoruz demektir. Yani burada kavrayamadığınız bir şey var mı? Bu noktada. Tekrarlayayım o zaman. Bir kez daha. İmge, iki bir fikir en az iki imgenin Faz farkından Buluşuyorsa Arasındaki aralıktan Buluşuyorsa Intervalde Buluşuyorsa Ve Beden her afeksiyonuna Bir fikir Tekabül etmiyorsa Ama bir fikir Her zaman bedenin herhangi Şu ya da bu afeksiyonundan Doğuyorsa Şöyle bir sonuca varmanız gerekir Bedeninizde bir iz bırakıyor bir şey, bir trace, herhangi bir şey ve siz bu izin farkındasınız. Buna algı diyor, algı imgesi diyor. Ama o sizin bedeninizde iz bırakırken aynı zamanda eğer siz o şeyi görüyorsanız görmenin farkını düşünün algılamaktan. Yani zihniniz aktif ise zihninizin bir aktivitesiyle karşı karşıyaysak ne oldu ki? Ha. O zaman zaten elinizde iki imgenin bulunduğu anlaşılıyor. Birisi bedensel trace dediğimiz. Ötekisi ise zihinsel imaj. imge dediğimiz. Dolayısıyla en az iki imaj tarzıyla karşı karşıyayız. Ve fikir Herhangi bir şey ilk görüşümüzde de oluşabilir. Çünkü fikir dediğimiz gibi iki imge arasındaki faz farkıydı. Bir etkilenimiz var, ondan sonra başka bir etkilenimiz. Ve biz diyoruz ki böyle bir durumda zihinsel imgemiz eğer bir fikrimiz varsa herhangi bir şeye dair bu şu demektir. Zihinsel imgemiz bir objeyi temsil etmektedir. Bir nesneyi temsil etmektedir. Ama bu nesne bedensel imgeden başka bir şey değil. Bedenimizde o trace'in temsil edilişinden başka bir şey değil. Dolayısıyla Spinoza son derece açık. Bizde dış objelerin bir tasarımı yok, bir fikri yok asla. Bu objelerin bizim bedenimizde bıraktığı izlerin fikri var ya da temsiliyeti var. Bu basitçe onun şey dediği köpek kavramı havlamaz dediği şey. Bir nesne şeydir işte kırmızıdır yumuşaktır falandır e, filandır e, türünden özellikler bunlar niteliklerdir ifadeler değil. Bir nesnenin ifadesi onun tanımı. İşin aslında. Ee, ve daha ilk örnekte yani çok soyut bir düzlemde onu söylemeye çalışmıştım. Ee, mesela Spinoza şey dediğinde bir olmak bilmem ne olmak falan filan Tanrı'nın özünü ifade eden şeyler değildir. Ama bağışlayıcı olmak, öfkelenmek, cezalandırmak falan filan. ifade etmez. Bunlar Tanrı'ya yakıştırılmış propriumlardır. Yani insan persetlerinin algılarının Tanrı'ya yansıtılması. Tanrı içinde bunlar varmış gibi e, düşünülmesi. Oysa var olur. Yani Tanrı e, kendisini ancak iki şeyde ifade ediyor. Birisi doğa olarak, yani cismani varlık olarak, diğeri de düşünce olarak. Bizde sadece bu iki şey var çünkü ama aynı zamanda bizde de ifade ediyor e, demek e, bu ifade ilişkisini e, o karmaşıklığından e, kurtarmaya biraz uğraşabilirdik ama pek şu anda ona e, imkanımız olduğunu sanmıyorum şey konusunda daha bu e, imajların ne oldukları konusunda soracağınız şeyler varsa He, yok hissi yaratmayan e, hissi eğer şey diye düşünüyorsan afeksiyon olarak düşünüyorsan yani beden sen şey diyorsan elbette onun hakkında e, bir fikir olmadan da bedenimde bir sürü şeyler olup bitiyor ben o yüzden bedenimi tanıyan birisi değilim bunlar iz tabi yaralanıyorum farkında bile değilim söz kelime belki hastalandım ölüyorum tümörler bir şeyler var hiç farkında değilim. Tabi. Ee, bu şu demek. Spinoza oradan itibaren zaten şey rasyonel bilgiye açılıyor. Ee, sadece e, bedenin etkilenimlerinin farkında olduğu e, sürece e, ben... E, Bedenimin nasıl etkilendiğini biliyorumdur. Bu birinci bilgi türü dediği, hayal gücün bilgi türü, imaginasyon diyor buna. İmaginasyon sanat için işe yarar. Ama dünyada yaşamak için işe yaramaz açıkçası. Çünkü nedenlerden bağımsız bir bilgi tarzıdır. Tümüyle deneylere, karşılaşmalara bırakılmış, neden bedenimi o şekilde etkilediğini bilmiyorum. Demektir bu. Nedenini bilmek demek, kendi bedenimin doğasını artı bedenimi etkileyen şeyin, orada iz bırakan şeyin doğasını artı izin doğasını bilmem ee, gerekir. Yani ortak nosyonlarını bilmem gerekir. Bu şeyler karşılaştıklarında ne olur? Bu iki şey bir araya geldiklerinde, çarpıştıklarında ne olur? Ama öyle bir durumdayım ki, bedenimin herhangi bir tarafı uyarılmadan yani üzerinde bir iz bırakılmadan ben bedenimi bile bilmiyor bedenimi bile tanımıyor şey. ya göre öyle. yani basitçe şunu, şunu söylemiş oluyor insanlar yani Descartesçi bir şeye karşı çıkarak yapıyor düşünceye insanlar işte Bedenleri üzerinde hakimiyet kurma, irade falan filan üzerine bir sürü felsefe yaptılar. Ahlaki sistemler geliştirdiler. beden tutkuları üzerindeki hakimiyet falan filan e, gibisinden. E, bunu ahlaki idealler haline getirdiler ama bedenlerini ne yapıp e, neye gücü yettiğini de bilmiyorlar insanlar diyor. Aslında neler yapabileceğini e, bedenlerine.